Herkes böyle koca müdür lakabı veya koca müdür ismi bu zaman benim çocukluğumda buralarda hep böyle çok ismi olan, çok böyle geniş bir olan ve ondan sonra da herkesin aklında bir, bir imajı vardı. Yani koca müdür, koca müdür işte atıyla gelir, işte köylüler <gülüyor> titrer fakat ben tabi Taşo Belediye Başkanı olduğunu çok daha sonra öğrendim. Şimdi Hasan Aykan deyince burada bir de Aykanlar vardı da. Onların da bir Hasan Aykanı vardı. Ben o zannediyordum. Ne zamana kadar ya Belediye Başkanı'nın olduğunun yakından ne kadar öyle hissettim. Ondan sonra dediler ki ya bu o Hasan Aykan değil. Bu meşhur koca müdür. İşte oğlu sağlık bakımlarında Doktor Cevdal Aykan'ın babası. Falan falan işte böyle bir şeyle beraber Yıllar geldi, geçti tabii. Sizlerin Ankara'da birokrasi olsun, siyaset ol. olsun. Ee, daha sonra şey. sizden evvel yazmış olduğunuz Hatıra kitabıyla karşılaştım. Tabii ben hemen e, şey kısmını buldum. Bu alandaki yaşam yaşantınızı okudum. Yani babanızın, Ben hatıralarının, Allah razı olsun. Evet. O benim çok ilgimi çekti ki bu bölgenin de en çok ilgisini çekiyor. Çünkü bu bölgedeki bu tür kaynaklar çok az. Yani o gibi Rumların, o çocukluk, o yıllardaki yaptıklarını anlatan kimse yok. Ben ilk defa böyle bir yazılı kaynak e, olarak sizler okudum, bir hatıra şekliyle. Tabii biz dinledik e, bir de şöyle dinledik. bizim 1954'ta gelince tabii bu olaylar daha evvel oldu. Daha evvel olduğu için sizin de tabii o zaman çok yeni doğduğunuz yıllar, daha da sizde de pek vakıf değilsiniz diye sonra sonra tabii Vakıf ve vukufiyet oluyor. Tabii bu olayların e, bugün tarihi değeri çok büyük. Yani yazmış olduğunuz o kitap bir kaynak niteliğinde. Yani Ermeni araştırıcılar için de. Rum araştırıcılar, araştırıcılar için de. Geçen de bir kitap aldım. Malum İstanbul'daki Ermenilerin, e, Rumlarla ilgili yapılan üniversitenin e, o kitap hale getirilmiş. Orada da evet. hatıralarınızı okudum. O kitapın oradaki makale de okudum. Evet. Benim böyle bir kitap e, şeyim vardır. Sizi tahsil edeyim. Ben üniversite mevzuyorum. Öğretmenim. Öğretmen. Ne, nedir Burası'nız? Ben Türkçe Devlet burası. Oo, Burası'nı yani, bir şahıssan e... sen. Şimdi ben de burası... 20, 25 bin kitap var. Bu Böyle e, önemli kitapların hepsini aldım. Burası'nı bir şahısın. Şimdi bu havale için de bir şahısın. Bu, evet, devam et şimdi konuşmalar. Yani bu, e, sizleri böyle geçen, geçen sene telefonla benim de olmadığım bir zamanda gelmeden üzüntü duydum, gerçekten dedim ya keşke olsaydı tanıtsaydık bizzat. O da kısmı da bana da biraz evvel damas edelim, böyle böyle dediler. Dedim, baktım saat 2.5 lira çok uygun, müsaitse. ise da girmek istedim, ben yoksa ayarda gelirim mesela değil. Kusura bakmayın buraya geldiğinizi... Hayır, hayır. Sen için ben istedim buraları ona. hem... Sağ e... geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca, Ayrıca sizi tanımak, tanımak benim için çok özel bir şey oldu. Şimdi bakın, tabi bu babam babam koca müdür, evet. şimdi ben dedim ya bu havali bir insanım. O en ditteki adam, adam var ya, babası şeydi, en ditteki resim. Ha. Bu havali insanım, dedim, demin dedim, 5-6 yaşından itibaren anılarına baktığım zaman bir deviyi buraları biliyorum ve sonra Babam buranın ilk kurucu belediye başkanıydı. O zaman seçimden geldim demiş. Böyle başkanla, şey pardon seçimden değil ki abi şey. Meclis seçermiş. Meclis seçiyor. Bunu, o şeyini vermiştim onun. Bir şeyi vardı onun. İmzalı belediye başkanlığı. Mazbatasını. Mazbatasını vermiştim. Hmm. Kime verdiniz? Daha önceki belediye başkanlığına vermiş. Çarşı belirtmiş vermiştim onu. Sonra ben nerede ki Evet. Allah Allah. Üniversitem var O tarihi bir belgedir o. Şu bakımdan tarihi babam bir şey olduğu için değil, oradaki şey yapanların e, belediye meclis üyelerinin hemen hemen yarısı imza atmasını bilmiyor. Mühürler... Müzlerdeyi bilmiyorlar. Müzelerdeyi bilmiyorlar. Zaten. Bilmiyorlar müzeler Mühür, müzelleri var mı? Müzür ne var. O bakımdan o bakımdan onu buldurun onu. Yani. Valla o öyle zeki ne abi onu şey balık mı adam kasalım buraya hadi, hadi, bir önemli. hatıra biri gibi. Ay bak bu resminiz e, rahmetli babanızın resmi hocam. O resmi babama değil evet. şeyi var ona Yok. Bunu, Bunu basbata mı yani gösterelim en bir, bir, bir resim mi? Çok teşekkür ederim resim çektirelim hep beraber. Neyse sonra çektireceğiz böyle. Tamamdır. Şey, muhabbeti dedin değil mi? Macera kahve içeriz. Evet. Gelmekten bir defası gelmekte tanımakla memnun oldum. Bir defa. Tarihe, Ermeri meselesine, Rum meselesine böyle insani yaklaşmanıza tepkildiler. Teşekkür ederim. Bu havali çok bağnaz havaledir. Doğru diyorsunuz. Şimdi oradaki konuşmam okuduğunuz sankat yem. Yani, bu şimdi onun ön sözü de vardır. Önsöz şimdi o da, da, lafı dağıtmak Ben eh, Dört dakikadır seninle konuşmak istiyorum. Dört içeri dör, kala kalkacağım. Şimdi <gülüyor> şey abi mermeni bu. Tabii bu bu toprakların bu topra Tabii, bu toprakların insanlar doğal insanları vardır. Tarihten gelen insanlar vardır. Bu bu her esası Rum köydür. Hacı Bey kız, kızı. Tağdılar, bu taraftaki. İşte onlar köylerdir. Bu hep Rum köylülerdir bunlar. Bu Rumlar buranlı. Anadolu insanlarıdır bunlar. Bunlar gitmişlerdir. Selanik'ten şeyler gelmiştir, muaziller. Bu bu havale. işte şimdi bir devide olan ha, Hacı Bey, Fadara. Ha, Fadara ismi değişmiştir şimdi herhalde. Aldı şunu. E, Herizda Kız Özdüren, bunun şeyidir. Yani. Şahinlerin eski eskisi. Bir kuşuf, kuşuf, kuşuf şey değildir maalesef. Ya yok, Rum değildi yani sizin çevrenizdi yani. Bütün yani... o ya, bütün havale <gülüyor> bu türler <şeyler> şeydi. <gülüyor> Şimdi onlar çok onlara böyle medeni bir yaklaşım, tarihiyle bağlaşma, barışması lazımdır. Tarihini bilmesi, onunla barışması lazımdır. O, bu yöreye zenginlik verir ile barışık olmak lazımdı. Bu kitabın özözünü okudunuzsa, e, özözünde bu, o, o toplantılık en iyi konuşmayı benim yaptığımı söylerdi. Özözünde vardır o. Yani 3 üniversitenin yaptığı o, şeyde, o tarzı Niye gayet insani bir şeydi benim konuşmam. Şey yoktu, tokatler herkes ondan dolayı bir ayağa kalktıra, vay toplantıya nasıl iştirak eder, nasıl yapar <gülüyor> şey itibariyle. En la Demin başından şey yapacak olursam, çocukluğuma itibaren bu havalı anılarıyla büyüdüm ben. Bu, bak şimdi geldiğiniz zaman ne kadar iyisin, ne kadar e, tam tıp muhazir dedim, <gülüyor> medeni, <gülüyor> medeni bir, Çekil medeni bir görüntü şeyiniz var, Eğitiminizde o şey yapınca çok memnun oldum. Allah razı çok memnun oldum. Şimdi burada. Bu yıllarda, bugünlük 30'lu yıllarda bir yerli alt vardı, bir de muhacirler vardı, muhacirler daha görgülü insanlardı, bu daha iyi anlamına söylemiyorum, daha görgülü, daha temiz insanlar, evlerinde şey yapılar, babamın bunlar hep yakın dostlarıydı, hep bize gelirler, bize giderler de, muhacirlerde hırsızlık yoktur kız öldüren de şey vardı bir, kız, kız öldüren de kavga vardı. Evet. Hala da devam eder o. <gülüyor> Ebar Endik Cunarıyla. Evet. evet. Kız öldüren de bir set yapısı vardı o insanlarda çok set yapısı ve set de kuruluşunda. Kuruluşunda böyle sanki kavga ediyormuş gibi bir havaları var. Yani nasıl bir şeyse bilmiyorum yani. O işte iki köyün öyleydi. Evet. <gülüyor> Herisat niyazi vardı. Gülmez evet. bilir misiniz? İyi, tabii. Diyorsun, abi, söyle ismini duymuşsunuz. Niyazi Ustucan, o kolu falan da bir, bir Nazmi vardı, bir Niyazi falan vardı. Acaba Niyazi şey mi, Niyazi şey o zaman şey diyorsunuz, Niyazi Özkan'ı dersiniz. Bilmiyorum, Tabii tabii Niyazi Özkan okumuştu, yazımı tahsili. Babanızın emsallerinden. İşte babamın emsallerindendi, o evet. çok do dostumuzdu. Sonra işte babam buranın kurucu belediye başkanı oldu. Bu bir öğret evi vardı, ev yaptıran bir okul yaptıran birisi vardır. İsmini unuttum. Bu yüksek mühendis şeyler. Özkanalış, evet. O da anlatır. Onun babası Özgür şey İlyas Ağa derlerdi. E, o, şimdi o, anlatır, o da şeyleri gönderdi bana. Şimdi burada şey yaptım tabii bir plan yapılıyor ama babam dikkat etmiştir. Ama o anlatır o. Ev yapacak, rütsal da alacaksın, ağaç dikeceksin, bahçen olacak. Neyse o şey içerisinde, tabi burası bir yemişen burası bir köydü, köy de değildi. Evet, mezra bir şey yani. Böyle şey olmayan, çok medeni bir şey yaptınız. Sizin buraya belediye başkanı olmanız bir şans burası. <gülüyor> İnşallah, sevgileriz. Şey Şan, şans burası, çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Okumaya meraklı oldunuz şimdi, memnun oldum. Ee, şimdi Türkiye'nin temel meselesi, hayata <gülüyor> kalite getirmek meselesi. Doğru diyorsun. Şey. Oldum. Bu, da, e, işte, TOKA'da bir, gittim, TOKA'da kaldım tabii ve evet. her zaman evet. politikan dışında, aşağı yukarı 25-30 yılında ben dışındayım ama yahut hayatın dışında değilim. Şey. Ee, şimdi de peki, e, bu sefer gittim, gittim de bir arkadaşımla şey. beraber, Betin Gürdere Bey var, es, <gülüyor> es, es, eski bakan, onunla beraber Sulusalay, Artova, Yeşilyurt'su ile oralara gittim. İşte bakıyorsun neler değişmiş, o kadar bakıyorum nedir değişen, hep baktığım zaman büyüyor, sayısal büyüklük var, ama bir kalite, kalite yok. yok, kalite yok, ne yazık, kalite yok, ayrıca tabii bir de bir de şey olmaz, şimdi bazı yerler ülkeler niye kalkınıyor, coğrafya müsait deniyorsunuz, bir de kurum kurabiliyorlar, kurumlar yönetici, yönlendirici oluyor, bir burada sizin olmanız var, bir de burada işte buranın sevdiği şey, şey, bir ağanın olması var, o fark yapıp oluşturuyor. O kurumlar olacaktır, kurumlar yönlendirecektir. Bir örnek olacaktır. Türkiye Türkiye bunun sıkıntısını çekiyor. Tokat'a bakıyorum, 150 elli olmuş bulursun. Yani Tokat'taki aşağı yukarı her dört ya da beş insandan birisi Tokat'ta oturuyor. Ama o coğrafya onu kaldırmıyor. Şehirde de o yok. Bir, bir büyük köy ya da büyük bir kasaba olmuş orası. Doğru biliyorum. Aynen katılıyorum. Aynen yüz katıldım gibi onu. Avrupa işte da nasıl Avrupalılaş? Avrupa bedeniyetiyle, kültürüyle, işte alt yapısıyla, şehirciliğiyle, otobanlarıyla her şeyle şehir olmuş. Gayet de bir şehir kültürü bir var. Daha iyi yaşadığımız için Avrupa'da çok gördüğünüz biliyorum. Daha iyi karşılaştırma yapma da. Ben bir Almanya'yı gördüm, bir Yunuslararası Üniversitesi'ni gördüm 2009'da. Biz de hakikaten karşılaştırmaca kadar çok çok fark fakiriz. Almanya kil kil kadar ev Berlin'le ile bir liman arasında, ana arasında otobüsle şey yaptım. Baktığınız zaman sağ sola her tarafta tarlalarda görüyorsun ki burada insan emeğe değmiş. Kendi haline ot bitmiyor. İnsanı müsaade ettiği ot bitiyor. Doğru bu. Bir, bir bağ gördüğümde hayran kaldım. Bir düzen. Bu nasıl dediğim? Evet, bir düzen. Bizde öyle bir bağ da yok. Yani şu an buralarda yok. Belki Ege'de falan varsa yani buralarda. Hala işte bodaslama, eski ussül alıp devam ediyor. <gülüyor> o kaliteyi kaliteyi Türkiye sokması lazım. Doğru. Bir, Yönetimine sokması lazım. <gülüyor> Efendim seçim gayet tabii seçim bu demek seçim meşruiyet verir ama seçim sonucu haklı olmazsa sonucuyla ne belli olur evet. sonucunda faydalı oluyorsa e eh, isabetli olur nisan gidiyor gömlek alıyor diyor ki al ben aldım diyor idil sonra giyiyorsun ya diyorsun bu gömlek olmamış diyorsun <gülüyor> seçim <gülüyor> yani seçim tabii o şarttır ama oy veren de bir onu o ha o haktır ama bir de sorumluluğu vardır. O olmadığı zaman bu kurumsal yapıyı oluşturamıyorsunuz, ee, tekniği oluşturamıyorsunuz, tek, bilgiyi kullanamıyorsunuz. Bilgiyi kullanamayınca da hiçbir şeye yaramıyor. Biz bu ben, şeyi soracağım, erkek kardeşiniz galiba teksiniz, öyle mi? Benim, ben, biz yedi kardeştik. Yedi Hı. kardeştik. İki kardeşim, öldüler benden genç kardeşlerim. Hı -hı. Dört kız kardeşim var, onlar sağ, e, öldüler. Ben en yaşlarıyım, 86. Allah bana ömür nasip etti. Diğer kardeşlerim, diğer kardeşlerim, benden genç yaşta vefat ettiler. Hayat! Böyle neşeyiz, erkekler mi öldü, altınız, bebeğe miydiniz? Erkek kardeşlerim öldü. Ki, ki. Onlar evlenerek veya çok ufak yaşta mı da sonraki yaşta doğduk Son da sonraki yaşta doğduk da. Sonunda yaşta, ilerleyen bir, bir kardeşim bir sene evvel öldü. Hmm. Benden 18 yaş küçüktü o, bir sene önce öldü. Öbür kardeşim çok daha 1980'lerde ölmüş diyor. Hmm. Evet. O, oh. Hayat. Tabii tabii tabii. Babam 29 doğumlu babam, amcam 23 doğumlu. Babam 87'de rahmetli ettirildi, amcam da. Ta 99 kadar, e, hatta, pardon, evet, 99'da kadar hatta atalarım pardon 2010'un kadar yaşadı. Yani böyle bir hayatta kimin ne kimin geçireceği bende eee rahmetli amcam e, babam işte kalp e, 77 seçiminde aday oldu. Kadir Torunlar beraber karşılaşıyor. O işte amcam seçimi kaybetti der. Bizim herbada akrabalarımız bizim de var. Sizler tanıdığınız şu an e, Uzun Hüseyinler falan var e, genceller. Onlar hepsi tanıdık eee Hüseyin Gencer, Ömer Ali Gencer'ler falan. Onlar babamın halasının oğulları. Mübadeleden gelen insanlar. Şerhat Doğru da malum bakan, Onların damadı Hüseyin Gencer'in damadı evet. oluyor. Bizim meclisimiz de oluyor bak o şeyde. Tabii Erbay'la zaman taşıyor bir malum. Sizin yaşadığı bölgelerde. Tabii 44'te ilçe olmuş. Daha sonra ilçe Tokat'tan olması geçmiş. Ee, burada bir karmaşa var. Bu karmaşa e, pek dikkat çekmiyor yıllar geçtikçe. E, şimdi bakıyoruz, bizim anne babalarımız da cüzdanında Tokat Erbağa bizde taşı olması yazıyor. E, şimdi hoş şeyler oluşuyor tabii sonuçta. Erbağa taşıva arasında, e, insan arasında bir sıkıntı yok. Ama böyle idarecilerle kaynaklanan, işte mahalli idareler veya iller arasında kaynaklanan sıkıntılar var. Yani, Tokat, Canvasya'yla. Ona göre oluşan sıkıntılar. İşte siyaseten, ekonomik olarak, işte pazarcılar birbirlerine rekabet halinde, işte il o on niye giye, niye geliyor, niye gelin diye böyle basit şeyler çok yaşıyor. Göreceğimiz dediğim, medeniyeti daha yaşayamadığımız için, tadamadığımız için hakikaten çok şeylerle uğraşıyoruz. Basit işlerle uğraşıyoruz. Pazarı niye bağlı geliyor, niye benleri bağlı pazar almıyor? Bu bir kavga meselesi. <gülüyor> yani ya o büyük kavga meselesi değil. E diyorsun ki, ''Ya kardeşim sen e, serbestsin, te rekabet tecrübeci, aralar. E olsun.'' diyor. E beni idarecilerin korusun. Beni idarecim korusun dediği zaman, idarecinin işi tamam. Ondan sonra oturacağım. Ahmet Yenihan'ı açıyorum. Ya ne yapacağız başkan? O da diyor, ne yapacağız? Böyle basit basit şeyleri uğraşıyoruz. Yani öyle gidenler, dövülme karşı karşıya. Buraya gelenler, dövülme ile karşıya. Düğümson ki, pazara gelmeye. Ya, ya şu an... E, şu an Allah'tan e, evba bir hakimet duydu. Bizim paracılardan çok beyefendi oldular. Evba'ya gitmiyorlar ve rahatız. Şimdi pazara dışarıdan adam alacağız dediğine hop diyorlar. Akrabası biliyor olsa evba adam Çünkü kazanç zor bir şey ya. Öyle sığındılar var ki. Deme gitsin. Neyse ilk defa duyuyorum. <gülüyor> Bunlar başımızın tam belası. Sevgili doktorları da bir köşe aldım. Bunlarla ne kadar söyleyeceğim biz seyredersen. Biz seyreden pazara girelim, Avrupa Birliği'ne girelim diyoruz. Yok canım, Avrupa <gülüyor> Birliği biz ya nasıl alsın, niye alsın? Bazen de düşünmüyorum. Yani yani. Siz, ha, pazar diye alarsa alacak. Hayır, yani erba'yı kabul etmiyorsunuz. <gülüyor> Tabii, sen erba'yı kabul etmiyorsan, erba'yı kabul etmiyorsa, öbürü bir taraftan bunu kabul etmiyor, öbürü bir taraftan bunu kabul etmiyor. Böyle çok basit, hiç gelişici değil. E, oturuyoruz, herkes... Kendi eteğindeki taşı döktü, Başkasının eteğindeki taşı taş atıyor. Taş atıyor, o etekte taşı dolduruyor. Etekten yırtılıyor, alttan çağırıyor, boşandıyor. Ya arkadaş, herkes kendisinden başlamalı. Herkes kendi sokunu dikmeyi, kendi evinini temiz tutmalı, kendisine bakmalı. Biz de öyle değil. Herkes kendi işini bırakıyor, başkasının işini yapıyor. Akşam kadar başbakanı kesiliyor, akşam kadar belediye başkanı yapıyor, akşam kadar müftülük yapıyor. Herkes cami önünde giderek mühtü. Kahvedekiler hep belli arkadaşlar. Ormandakiler hep kaymakam. Şehrin gereğindeki hepsi bağlı. Bir bakıyorsun çoban başbakan. E böyle bir ülkede kalkın olmaz hocam. Olmuyor. Olmuyor da. Ya demiyor ki arkadaş burada bir düzen var. Bu düzen niye kuruldu? Trafik niye kuruldu? Trafik uymuyor. İki gün önce bir kaza ileride türde. Bizim 27 yaşındaki bir e, biraz yakın bir yengemiz değil ama bir yengemiz ölüverdi. Bir tane evladı, kendi çanımı kalır ya. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki, yaptıralı kazası, ya, yaptıralı kazalarından artık bu müddet canı hakikaten gelmiyor. Herkes de kaza yapmıyor müsait bizde. Kim işkili çıkıyor, kimisi sağlam çıkıyor, kimisi uykulu çıkıyor, kimisi yorgun çıkıyor. E, kimisi arabasına göre gitmiyor, kimisi arabasına göre gidiyor. Yollar, ee, affedersin, ee, yani meşru katillerle dolduruz. Biz de yapıyoruz tabi ailesini. Bakıyorsun, bodas, ramada alıyorsun. Kavga, hemen ramak. Ankara trafiğinde, yine rahat. İstanbul trafiğinde, dakikadır gol bin gibi. Anında kavga. Herkes streste. Böyle bir toplumda ne yapacak insanlar? ben de bilemiyorum hocam. Siz doktorsunuz. Ben, benden bahsederken işte kitaplarımdan bahsettim. Bay Ermen'in konferanslık konuşmanı okudum biliriz. O konferansı da üniversite düzenlemişti. Biliyorum. Düzerman üniversite, üniversite, ya yani. Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nden üniversite mezunum Oraya davet edilen konuşmacılardan davet edilen tek politikacı bendim. Şimdi konuşmamda ayakta ateşlenmişti. Yaz devam yaz yazıyorum, şey yapıyorum. Demin ki yazıyordum işte. Bilgiyi kullanma demiştim. Teknoloji de kullanamayabilirseniz o fark oluşturuyor. Kullanmazsanız hem size pahalı oluyor bir şey yapıyorsunuz. <gülüyor> Tabii şimdi betonu, beton demiri Türkiye ne kadar kötü kullanırsa o kadar kötü kullandı. Böyle baktığınız zaman o kadar bakıyorum ne kadar büyük, <gülüyor> Bir Avrupa'nın bir köy, bir köyde dahi film içi olmazsa, filmlerde görüyorsun. Bir köyün bir, bir güzelliği var. Bırakın şehri, şehirde dahi o güzelliği koruyamıyorsunuz. Bir Betonu yanlış kullanıyorsunuz, demiri yanlış kullanıyorsunuz, teknoloji yanlış kullanıyorsunuz. Frans Beikan'ın şeyi vardır, bilgi güçtür diye, dinimizde de vardır, dinimizde bilenle bilmeyen biri olur mu diğerinde hani eee ve, ve yine you know şeydir emaneti eline verir. Ya Resulullah kıyamet alametini nedir diye sorarlar. üç defa sorarlar. 3 defa dedi ki emaneti eline vermemesine. Onu da yani o Seçim olsun, atam olsun, eğlene, o çok önemli bir şey, bilgiyi iyi kullanma bir şey. Gülerle, bilmeyen biri olur mu dediği zaman, bunlar 1400-1500 önceki şartlarda söylüyor. O dahi bilgiye bir fark oluşturuyor. Bugün muazzam şekilde O da <gülüyor> mahalle baktalı, şehir planı ile ilgili şey yapıyor. O plana uymak uyumak, plan bir zilbine Şey dediği çok doğru bir şey. Şimdi mahalle bakkalı, belediye başkanı olabiliyor. Belediye 5.000'si olabiliyor. Ondan sonra oturuyor. üniversite Türkiye'de ve Amerika'da bitirmiş, en iyi şekilde tasarlanmış kişinin yazdığı, yaptığı işi beğeniyor diye veya beğenmiyor. Veyahut da tasdik ettiyor o üniversite mezunu yapmış olduğu iş geçerli değil, yeterli değil. Bir de burada toplanacak, taksit <gülüyor> edecek. Çok enteresan bir şey. Bu, ben işin içindeyim. Şurada ben bakıyorum. Belediyete de üniversite mezunu ben. İşte benim öğrencim. Lise mezunuza okumadılar. Allah'a şükür. Böyle geliştirdiler hepsi. Reis üyelerine bakıyorum. Orada bir üniversite mezunu. Enteresan bir şey. Böyle bir ilçede, Sağlık kararı sağlıklı bir gelişme yapamazsın, şiirleşme de yapamazsın. Ama e, siyasette diyor ki demokrasi gereği, okuma yazması varsa, rahmetli Ali Rıza Settoğlu gibi bir adam bile bakan olabiliyor Türkiye'de. Türkiye'nin acı, tatlı şeyleri bunlar, hatıraları, işte Türkiye'nin hali. Şimdi takım belediye reisi oluyor, böyle şey diye seçiliyor, çeviriyor. O şehri öldürüyor. Veri imkanlarıyla öldürüyoruz. Yani, yani. Mahvedip bırakıyor. Demokrasi ya demokrasi diyor Bir daha de seçme diyor. İyi de o adam kötü yapmıyorsa demokrasi, bu işte kötü oluyor. Demokrasinin kötü biri bu Böyle bir kötü bir adam demokrasinin gereği 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl neyse veya ikinci bir 5 yıl, ikinci üçüncü 5 yıl alıp dediğiniz gibi o şehri mahvedse, 1000 sene sonrası yok etse yok edebiliyor. Bunu sabırda vermiyor. Yanılmıyorsam Almanya'da, Almanya'da mahalli liderlerde, belli nüfusun, e, nüfus büyüktüğü, küçük olan yerlerde belediye meclisi seçiliyor, belediye meclisi seçilmiyor. Orada şey şey, şey eyalet eyalet veriyormuş hocam. Ben, e, bıraktım, bıraktım böyle, mesela kaymakamlık diyor. Belediye meclisi evet, seçiliyor. Belediye meclisi. İşte babanı da seçildiği gibi. Belediye meclisi, hmm. belediye başkanı seçiyor. Doğru. Ha. Ve onlar tek, belediye başkanı teknik adam olarak arıyorlar. Şu adam belediye başkanı olsun diye yapıyorlar. Neyse şey değil. Çok memnun oldum sizi şey yapmaktan. Hmm. İnşallah bu, bu havali sabredin. Ha. Sabredin. Size, sizi üzmez inşallah. O <gülüyor> artık. <gülüyor> Üzmez kalimesi olacağım, <gülüyor> en kötü kelime. Üzmez kelimesi diye yazık ki Hüseyin yüzmesi soyadından kaldı, o da biliyorum rezil oldu. Üzmez kelimesi, koridinada asla yemiyor, onu bilir. Koridinada üzülür. Şimdi ben to 1961 Tokat'a geldim. İngiltere'den geldim, 4 yıl İngiltere'de kaldım, 1 yıl Amerika'da kaldım. Geldiğim zaman herhalde sanırım Tokat'ta İngilizce bilen, İngilizce bilen, konuşan herhalde, belki de lisede... Siz İngilizce'de okuyanlar vardır, yani ne halde lisedeki gelen öğretmenler vardı, satmışlar. Veya böyle memur vardı, yani Tahsin'e gidip gelen topattı, kişi, bir tokattı, belki 3-5 kişisi... Bilsiniz gibi herhalde rahat İngilizce konuşan, yazabilen tek bendim. Çok, tabii sıkıntılarım oldu. <gülüyor> Ama gerek partim için dolu sıkıntılar oldu. ...Türkiye'de bir iğimiyle farklı olarak, tavrıyla farklı olarak, yaşayışıyla farklı, bilgisayla farklı bir insanın var olabilmesi çok güçtür. Bana dedikleri, efendim adamsın doktor beye, iyi adamsın ama senin politikaya aklın vermiyor. Politikaya herkesin aklı ediyor. Doğru dediğiniz gibi, herkesin politikaya aklı ediyor. <gülüyor> Niye derdim? Ve, ve anlattırlardı da. İşte Fahri bir hangi hileler yapmış, <gülüyor> onları anlatırlardı. <gülüyor> bir gün şey yaptım, dedim ki, o sizin söylediğiniz kübrülerin hepsini ben bilirim, dedim. O biz yaptığınız kübrülerin hepsini bilirim. O hilelere de aktım eğer, ama onları yapmamak benim haptar olmam anlamına gelmez, dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi muayenehanem vardı, gelirlerdi, şey yapmadık. Beş dakika, on dakika sonra hadisi yolcu edeyim derdim. Başlangıçta yadırgadılar bunu. Hmm. <gülüyor> Gelecek tabirim orada daha dağın alsın, daha dağın alsın. Muhabbet, ilk muhafet. On birlik söylemeliler, işte ondan sonra falan falan filan, bir sürü boş işte. <gülüyor> i̇şte beş dakika, on dakika konu bittikten sonra hadisi yolcu edeyim, alışmışlar burada. Ee... ''Sen bizi kovmadan bizi gidelim.'' diye şey, <gülüyor> itibariyle. <gülüyor> o tecbirleri, seçimi kaybettim, kazandım. Ama hep varlığımı sürdürdüm. <gülüyor> varlığımı sürdürdüm. Bunu şeye borçluyum. Bir, düzgün çalıştım. Düzgün yaşadım. Ve çalışmamı korudum. Herkesin adamı olmadım. Herkesin adamı olmadım. Ama herkesin merak ettiği, dikkat ettiği adam da oldu. Hiç kimse beni ufağa almadı. Ve işim olsun, olmasın. Dikkat ederdim. Devrenel gibi genel başkanımda. Konuşurken bana bakardı, gözüme bakardı. Niye? Çünkü ben onun konuşmasını bilgiyle değerlendiriyordum. Saygılıydım. Ama bilgiyle değerlendiriyordum. Hep insanlar merak ettir, önem verdi. Çok memnun oldum, genç insansın. Ee, e, bunu bir ağabey büyüklüğüyle, bir hamza şeyiyle söylüyorum. Yılma. Yılma. Tabi derseydin ki ben politikaya gireyim mi? Bir tercih meselesi. Zamanlar onun değeri vardı. Şimdi tabi ölçü para oldu. Çok, çok, çok doğru. Yazık ki para ve ayak kaydırma. <gülüyor> Para oldu. Bu sefer işte Vali Bey'e gittim. Vali Bey'i ziyaret ettim de. Vali Bey Tokat falan çok iyi bir insan, beyefendi bir efendim insan. İşte şey bir laf içerisinde e, Reçaybi'den bahsettik, Reçaybi'den. Reçaybi davetli Vali'ye bir şey yapmıştım. Bir konuşmamı söyledim. Meyvayı iç. Doktorum e, çay, yiyecek. kahve, Hayır, kahve içtim meyvadan Evet. De. Rezabî demiştim ki Rezabî şimdi tabii şey olarak değil bana şey yapardı bir özel ilgi göster Rezabî dedim i̇şte, bu taşlarda yaşamak çok zordur vali büyük şehirde şeyim var tecrübem var çok zordur ve müsaitsin imkanım varsa büyük şehirde. Kendine yer yaparım demiştim. Bu da iyi yeri burada. Tanıştaylı burada da. <gülüyor> <gülüyor> o benden dinden değil. O şey... <gülüyor> <gülüyor> o valide, valideki dedi, şimdi dedi, genç bir valiye öğüt verecek olsun ne dersin dedi. Birdenbela valiyi çabuk bitir der dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf oldu. Şimdi valilik zamanlar çok önemliydi. Şimdi ölçü daha evvel de paran kadar konuştuğun evde ama... Şimdi para aynı zamanda güç oldu. Çok önemli oldu. Bir o buraya gelmişsiniz. Allah nasip etmiş belediye başkanlığı. İnşallah bu il seni üzmez. İnşallah. İnşallah. İnşallah şey yapar. Memur hmm. diyelim de, memur etmezsiz de bir şeyler yapalım. Şimdi tabii ki şartlara göre biz bir şeyler yapacağız. Düşünün rahmetli babanızın şartlarında atla gezilirken, şimdi taksiyle, ciple geziliyor. Yani düşünün, atla hizmet yapıyorsun. Bünayel müdürlüsü. Ee, köylere atla gitmek zorunda. Araba yok ki. Yani o hizmetler, şimdi tabii yerini çok daha modern hizmetlere bıraktı ama yeterli mi? Bu da yeterli değil. Eğitim, eğitim, eğitim. Sayın doktorum, burada siz çok çok iyi yaşadığınız için biz size bunu fazla arayıp şansına sahip değiliz. İnşallah İnsanlar, insanların aramızın hepsi, tabii 3-5 daha değişmesi lazım, görüntü, eğitimi, ondan sonra ne olur? Bilemez yani. Belki daha mı iyi olur? Bizim için iyi olur gibi geliyor ama, belki de daha kötü olabilir. İnşallah iyi olur diyeceğiz. böyle baktığım zaman, tabii geçmişe baktığım zaman, tabii <gülüyor> The Luck of bir deyim vardır. Yani kültür açık dediğimiz bir vardır. Mazen yükü vardır. Türk ile Batı arasında Hmm. Gelişme açığı büyük açık var. Atatürk hmm, bir merkezleriyle yaptığı şeylerle hmm, kurduğu devletle bizi Batı ciskizine koymuştur. Daha evvel de bu vardı ona yönelmişti. Ama yaptığı devrimlerle tam onu sağlamlaştırmıştır. Ama Türkiye'nin çok meselesi var. Çok. çok, çok. Şimdi, şimdi, şimdi, Bu seferde. Ee, yine uğradım, tanobayı uğradım, tonoyu uğradım. Hem bir merhaba demek için, hem de yıllar ne getirmiş, ne getirmiş onu göreyim diye gördüm. Bir, yeni devirler yeni insanlarla oluyor. Olur musunuz? Ee, yeni devirler yeni insanlarla oluyor. Yeni insan olmazsa, o devri uygulamıyorsunuz. Ee, sizin amacınız, bir amaç amacınız, se seçtiğiniz amaç, e Seçtiğiniz fikir oluyor. Biz fikri seçmek bir de amaç oluyor. Aynı şey bunlar. Hep birbirine bağlı bunlar. Böyle bakıyorum tokadın insanına. E bu insan değişmeden tokad değişmez. Çok doğru. Yani dediğiniz şeyi ben yüz yüzyut kabul ediyorum ya. Bir sonraki bu geldiler hocam. Yüksek müsaadenizle derne. Mesela bunlar. Yani politikada şöyle böyle bizim yaşımız kadar geçmişimiz var. Başbakan da dair bunlar başbakanla ilgili sözü. Biraz siyasi gibi ama şöyle bir şey. Hani Demirali, Ecevit e, her hemen, hemen çok iyi kanayan bir Gayet iyi, hepsi derdi. E, ya yani ondan yaptığı da biliyorsunuz. Ramet Duman'a e dair. E, bugün de 10 e, yıldır e, kasıp kavrulan bir ülke haline gelen bir başbakan da var. Nasıl yani? Bu gerçekten bu kadar bir dolanmanın bu başbakan sonucu mu? Yoksa ee, bu bir anda çıkan, kendi kendine oluşan bir sonuç. Ben onu merak ediyorum? Yani şimdi, hani şöyle dediler. Yani bir birikim vardır, birikimde en son bir şey patlamıştır. Böyle bir birikim mi oldu, yoksa başbakan gerçekten kişiliğiyle, çalışkanlığıyle, bilgisiyle, ekibiyle bu işi sağladı mı? Ben burada biraz e, hakikaten bilgi açıklığını görüyorum. Rezervat dediğimiz, Burası çok önemli bir konu. Şimdi bu konuda tabii iki bir tane görüş var, bir tane iki tane tarihte dedikleri bir görüş vardır. Tarih, bir kişilerden bağımsız olarak kendi mantığı içerisinde ilerleyen bir süreçti deniyor. Birincisi öbürü de şahıslara bağlıdır ve belli dönemlerde belli şartlar içerisinde bazı insanlar fikirleriyle, seçmeleriyle Toplum değiştiriyorlar. Bu tarafları ayrı şimdi şey yapacak, ayrıca yine yine e, her dönemin işte kendine mahsus bu Hegel'in şeyidir, her dönemin kendine mahsus bir havası vardır. Ruhu vardır. O ruh içerisinde, o dönem kendi insanını çıkartıyor ve halibeterizm gidiyor. Şimdi Demirel bir dönemde bir dönem, o, o denilen döneminde Türkiye'nin büyük ölçüde altyapı ihtiyacı vardı. Suyu yok, şeyi yok. Bir yüksek büyük çıktı o dönemlerde ve Türkiye'nin altyapısını oluşturdu. Sonra şartlar gelişti. Türkiye'nin bir muhafaza kesimi okumayı öğrendi. medeni Medeniyetin araçlarını kullanmaya başladı. Bunlar birikmişlerdi. Sonra bir baktınız daha eski kadrolar artık işe yarayamaz. Bir şeyler söyleyemezler oldu. O şartlar içerisinde Tayyip Bey çıktı. Gayet tabii. Tayyip Bey de boş bir insan değildi. Yetenekleri olan bir insan. Bir ad kadrosu vardı. Onlar da Şimdi bir bu, yazı, yazı, bu konuda bir yazı yazım vardı. Dikkatle çıktı. Yayınlandı o. Şimdi 1950'lerde, 60'da bir cami cemaati vardı. O cami cemaati, çocuklarını okuttu, imam hatip'e gönderdi. O imam bir kısmı tuttu başka bir şey yaptılar. Şimdi Ahmet İyimaya vardır sizin hemşeriniz. Ahmet İyimaya'nın babası, bu Gür köyü vardır. Belda. Belda değil, yuva. Yuva Belda'ya yani, geldi. <gülüyor> Yuvada muhtardı. Muhtardı. Fakat İmam Hatip'te, İmam Hatip'ten Hatice. sonra hukuk paketini bitirdi. Çok başarılı bir şeydir seyitimalle. Yani, Böyle bir kadro oluştu bunlar. Ve bu kadrolar işte işe geldi. geldi. Ee, yani şimdi bu yani geçen dönemde 1902'de baktığınız zaman yani Kemal Derviş'in uyguladığı bir ekonomik politika vardı. Yani, o Türkiye e, ekonomik politikasını işleyişini düzgün şeye sokmuştu, düzeltmişti ee, ve o devam etti tabii. Ben diyeceksin ki 20, yani 28 ayın 26 şey, Ocak 1980'de alınmış kararlar vardı. Neyse o tarlalara şey dağıtmayalım. Ee, sonra Türkiye'nin kurumlarında şikayetler vardı, ordudan vardı, yargıdan vardı. Ve onlar bir de daha AK Parti'ye karşıydılar AK Parti'ye, ya AK Parti gidecekti, ya kurumlar Biraz değişecek. değişecekti. Bu sosyal bilimlerde şey vardır, destrak, Constructive Destruction dedikleri, yapıcı tahrip denen bir deyim vardır. Onların tahrip olması lazım, tahrip oldu ama tabii isim tahrip olmak etmiyor, bir de yeni oluşturulması lazım, zamanın görevi bu. Bu partiyi yapacak mı daha belli değil. Ben hangi parti olduğunuzu bilmiyorum. Söyleyin de beni bu üçüncü parti. Üç ee, defada ayrı ayrı belediye partiden, Ankara'dan oldum, MHP'den oldum, bir de Ak Parti'den. Şimdi şey, şey değil. Hayır, o, ben parti yani olayını Parti olarak söylemiyorum bunu. Benim şimdi şey pazeme da gireceğim. Daha davet, <gülüyor> davet mütemadiyen Ak Parti ile ilgili olumlu tepki ifade ettim. Derlerini toparladı dedim. Bozmadı şeyi. Hale sor ee, şeyi sormuştu bana. Bilen ezdacı baş. sene evvel ne düşünüyorsun? Kendisini şeyde. Tabii benden beklenen efendim. Bay bu baş ortasıydı, şu yıldı ee, Bir olmuş şey. Gayet iyi görüyorum. Türkiye derlerini toparlamıyor. İçtiğim için de gidiyordum Yine hali hani şeyimi koruyorum. E, bir ordu'nun düzenlenmesi lazımdı vay yargın düzeltilmesi da Bu efendim ergonomik kontrolü neleri onaylıyor musun? O tarafa ayrı. Bazı şeyleri yıkıldı. Yapılması, yıkılması lazım Yapılması dahil yani deli değil. Yapacak mı? Bu <gülüyor> Leopold'a sordular. Kulüçev için ne düşünüyorsun diye. Kulüçev genel sekreter. Bu <gülüyor> Çok önemli. Dünyada önemli. <gülüyor> Verdiği cevap şu olmuştur. Bana bilmiyorum daha bir şey başarmak bak demiştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, baktığınız zaman Tayibi ne yaptı dediğiniz zaman Tayibi evet bu 2002 yılından sonra e, işte e, davet ekonomi plan uygulandı efendim yollar gelişti vay bunlar zamanın görevleridir zamanın görevleridir efendim işte. E, şey, reformlar yapıldı, Güneydoğu'da şey yapıldı. Doğrudur onlar da, bir açılımlar olmuştu. Ama daha kalıcı, kalıcı ismine bağlanan tek bir şey ortaya çıkmamıştır. İnşallah bunu yapar bunu. Atatürk diyoruz, ne diyoruz? Devrim yaptı diyoruz. Cum Cumhuriyeti kurdu diyoruz. Ünün ne diyor? Ününün tarihte yeri mi var? Ben diyor, şeyi getirdim. Demokrasiyi getirdim, büyük şehirler ölüyor. Çok partili siyasete ülkeye getirdim. Köy erkao köyün okullarını, köy insanlarını kurdum diyor işte. Çok neyse yani. Şimdi Bey de gayet tabii bu 150-300 dönem başarısı Türkiye'nin nasıl kazanmıştır şeydir. Ama asıl asıl şeyini, hünerini bu dönemde göreceğiz. Sağ Diyorsunuz. Efendim? Ustalık diyor zaten. Yani. Ha. Ha. Bilmar Sinan'ın serüviyesi gibi. E, bakacağız. Şimdi bu dönemde bu dönemde kurumları kurabilecek midir? Bu şey yolu bu yol bu yol. E, bu ben başlattım şey itibariyle. Göğüsler zamanında bu yol buralı yol yoktu denen bu şeyler nedir o? Bu fay hattıdır, burada şey çıkmaz diyorlardı. Bölüçler Bakanı ısrar ettim ben. O şeyler yapıldı, nedir o? Bizi biterler yapıldı, başladı. Ve sonra bir bir bayındır Bakanı oldu, o daha girişir, giriştirdi. Yani süreci başlattım ben, demek istiyorum. Mutlaka, birisi başlattı, birisi devam ediyor, birisi bitiriyor, birisi böyle. Yani süreci, süreci başlattım ama şeyin önünü açtım ve de, şimdi bakıyorsun, güzel bir şey itibariyle. Daha ve daha ve bir süreç başlamıştır. Şimdi <gülüyor> başlamıştır. kadar arasındaki yani yol vardı. Şimdi bu geldi, geliştirelim. Ufak bir şey mi? iyidir? Ama bu dönemin lazım olan, Avrupa Birliği'ne bizim girmemizdir. Yani bunu başarırsa, güney... <gülüyor> Başarabilir mi hocam? Efendim? Başarabilir mi? Sizin engin neyin ne diyor bu işe? Başarı, niye başarmasın ki? Şeyin izah. Ha, halen Avrupa Birliği'nde Amerika'nın da Türkiye Viştirlor şey Orta Doğu'da ılımlı İslam Cumhuriyeti diyor. Şu an ha. onu oluyor zaten. Ha. Onu, onu oynuyor zaten. Ha, ha. O diyor, bu diyor, bunu bunu yapsın diyor. Ama ama Tür Türkiye'nin tarihine baktığınız zaman hep bir Batı ile birleşim olmuştur. Hata. Ha. Batı ile birleşim olmuştur. Türkiye ha. Türkiye. Bakın şimdi Türkiye'de yani şeyle ilgili, Arapistanlı ilgili bir örnek kabul etmemiştir Türkiye, Anadolu. Anadolu halkı hep ne kabul ettiyse Batı ile ilgili şeyler kabul etmiştir. Ticareti de olur, her şeyle olur. Orada düzen, ticaret düzeni, her şey olur. Önemli yani, bütünüyle, bütünüyle, kadar bütünüyle, bütünüyle, bütünüyle Batı, şimdi bir Batıyı yapışacaktır. Kendini kabul ettirecek. İsrail tahrik et, ta tahkir et. Ondan sonra vay, e, e, şey, e, e, Filistin'de, vay bilmem ne de, Batı dünyası düşmanlıkta değil. E, e, e, o büyük amaç, o, o medeniyetin içinde olacağız biz. O, öbür türlü şey mümkün değil, yapabilirdi onu. Bu İngiltere dedim ben. E, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği o zaman ortak pazardı. Şey, hmm. Macmillan'da başbakandı. Yani İngiltere'ye reddetti ki reddetti. Macmillan'a e sordular. Ehm, peki ne yapacaksın dedi. Sizin başka alternatifiniz var mı dedi. Alternatifimiz yoktu. Alternatif olsa yaparız. Tek alternatifim var. Devam ediyoruz, oraya olacağız dedi. Türkiye demesi lazım ki biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Dedi. Bu bizim yerimiz. Şimdi Türkiye, Türkiye ile ben Yunanistan'ı devlet davetisi olarak gezdim. Baktığım zaman Yunanistan'ı şey, gezdim Bulgaristan'la. Bulgaristan'a baktığım zaman Bulgaristan'la Türkiye arasındaki halk halk yemekleri tavrıyla Mardin'deki halktan daha fazla birbirine benzer taraf vardı. Mardin'e gittiğiniz zaman Mardin'deki araba görüyorsunuz. Gürdü görüyorsun. Südyane'yi Gürdü, Keldane'yi yani, Gürdü. Ama buradan kalkıp da Filibya'ya e gittiğiniz zaman Serhane'ye gittiğiniz zaman dili farklı da olsa buraya benzer halkı görüyorsunuz. Yemeğiyle, tavrıyla hep oranın parçası olmuş. Olur. Toparlayacak olursam Tayyip Bey, bu geçen 10 yıl içerisinde ülke için iyi şeyler yapmıştır. Bunların kalıcı olabilmesi, örnek olan, belirleyici olabilmesi bu, dönemde ki, bu dönemdeki yapacaklarına bağlı. İnşallah. Yani bu yapılan şeyler vatan millet için o istiyorum, ben de aynı düşüncelerim. Cenab-ı Allah inşallah öyle bir duyguyla çalışmanızı nasıl etsin. Tabii sizlere e, en iyi tecrübelerinizi söylemeniz lazım, yazmanız da lazım. O söylüyorum yani da Çok için. önemli çünkü herkes, istiyor herkes kendisini çok bildirir sana, bu iş böyle bir bu şey içerisinde, bu geçen sözüze içerisinde, o efendim bay başörtüsü çobanlar onlar şey değil onlar. Aynı şeyler onlar. Değil. Onlar önem değil. Başörtüsü olsa ne oldu. Aşık Bak şimdi kim şimdi kimse aldırmıyor da onu. Tabii canım. O gün. Karnıma aç diyor adam benim. O, o gün demi gün demiz Türkiye yönetime kaliteyi getirmesi lazım. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi dediğim gibi bu bu ülkede burada Rumlar da işte. İşte, i̇şte bazı bunlar <gülüyor> herkes oturmuş, sıkı doymadan geçilmiş, bir anda karışmış. Yani enteresan bir şey. Yani demokrasi daha iyi sağlaması lazım değil mi demokrasinin geçeği bu. Bir bakıyorsun Osmanlı sözde birisi işte şeriatla idare ediliyor, birisi yok değil mi diyor. Osmanlı gibi bir devlet sistemi. Bunlar galbet değilmiyor ama bir bakıyorsun teyce, işte idare ilerleyeceğiz dediği şartlarda herkes kavga oluyor. Bu da enteresan bir şey. Bu devlet olabilmenin vasfı tabanın huzur içinde olmasıdır. Doğru diyorsunuz. Roma İmparatorluğu aynı şekilde yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu tebaanın dirinle, dinle saygılı olmuştur. Huzur ömürlüğü böyle sağlamıştır. Ve şeyi sağlayarak ayırarak değil, ötekleştirecek değil hepsine adaleti sağlayarak bunu sağlamıştır. O döneminleri içerisinde, o dönem Türkiye içinde inşallah, evet, Tayip Bey çalışkan bir insan. Bu bir, <gülüyor> baktığım zaman bakanların çoğu çalışkan, gayet diye. dönemlerde yapılması gerekenleri yapmışlardır. Şimdi Türkiye'nin bu dönemlerde kurumlarını çok iyi oluşturması lazımdır. Demokrasiyi, demokrasi niteliğiyle birleştirip amaçları birleştirmesi lazımdır. Şimdi, Millet seç, seçtiği zaman ne diyor? Benim adamım diye seçiyor. Belediyenin adamım diye seçiyor. Ha. Ha. Ha. O tarz o tarz olmaz o. O tarz olmaz. Ha. Neyse şey acep İnşallah siz değerlendirirler. Siz diyorsunuz Hayır. ki. Siz diyorsunuz ki bak burada belediye var. Bu, bu 44'te kurulmuş belediye bu. İşte 44 müdür? neyse. Aşağı yukarı 60 sene geçmiştir. 67 sene. Ha, buradaki en tahsil adam benim diyorsun. Peki bu kurum olmuş mu peki? Hayır, evet. ne yazık. Onu diyorum ya, bir kurumda, bir üniversitede var da başka. Ben buraya, bir, yoksa benim buraya faydan belli şekilde. Ondan sonrası burada benim icraatım yok. Buradaki eden kim yapıyor? Müdür yapıyor, amir yapıyor. Aşağıda memur yapıyor, işçi yapıyor zaten. İşte. 60 senelik, ya 60 senelik, 60 senelik, 70 senelik bir kurumda diyorsun. En yüksek tasir şey itibariyle benim diyorsun. E, olur mu? Siz, siz de burası şehir diyorsunuz. E, erba 60 bin nüfusu. Bu havanın en medeni şehirleri biziz diyorsunuz. Kavga o Erba'nın ile bizim pazarcılar kavga ediyor diyorsunuz. Otobüsçüler, pazarcılar, <gülüyor> kim kim haklı değil bir de... E, peki, peki, peki bu insan haklarına... Aykırı. <gülüyor> i̇nsan hakı <gülüyor> değil ki bu. <gülüyor> Vatandaşlık haklarına... <gülüyor> i̇hlar. Hepsi ihlar. Yani ben şimdi hocam şunu bile kabul etmiyorum. Ben Avrupa'ya iki devlete gezdim. Ne polis, yolda... <gülüyor> vatandaş <gülüyor> da polis veya tabi devlet. Onu şöyle diyelim. Devlet güçleriyle vatandaş Avrupa'da kavga etmiyor. Ettirmiyor sistem. Bizde öyle değil. Bizde devletin sistemiyle vatandaş her dakika kavga, Her dakika. Çıkmıyoruz. Vergi dairesine gidiyoruz. Vergiden başlıyor kavgamız. Af çıkıyor. Ondan sonra kavga büyüyor, af çıkıyor. Haydi, afta başlıyor kavga. Emeklilikte başlıyor kavga. Heyet raporlarında, doktora da baktığınız kavga. Trafik polisi, radar kuruyor, kavga. Jandarma, o kızıyor, randarma kuruyor, ondan kavga. Karayollarına giriyorsun diye. Kamyonları çekiyorlar, geç geç geç geç, hiç kantara orada kalka. Neden hmm. dolayı? Çünkü kurala saygı yok. İşte baştan olsa, ya ben yola çıkınca hangi yerde polis, asker biri çevirecek diye bekliyorum yani. <gülüyor> Ve de Allah korusun, ölüyor kesilip insana da öldürüldü. Polis kıyafetiyle askeri kıyafetleri ne yaptı? Yol kesti adam, durdurdu. Ee, istedi adamı tak tak tak vurdu, çekti gitti. Yani. Şimdi Bak şimdi geldiğiniz zaman dedim ki yani içinde ha ya bu medeni bir insan dedim. Benimle şey Şey bu ufak görmediği Ben bu havali insanıyım diyorum. Medeni insan bir tavrı vardır. Kurala itaatler. Yani bir gamei vardır. Bir hayat düzeni vardır. Tokada bakıyorum. Her tarafı kalabalık. Köylü olmuş bunlar. Köylü filmlerde gördüğümüz köylerin dair bir köy kültürü var. Ne güzel. Doğru diyorsunuz. Bizde şöyle bir şey oldu. Doktorum, yani bizim Çaydebi' bir beldesi vardı. Belediyeydi. Ee, bundan işte 3 önce, seçimler öncesi, onların bir birleşmesi oldu. Bir kaldırılma falan, kapatılma davaları oldu. Taşoğlu'yla birleştirildi. Şimdi o Çaydebi' bir beldeniz, özel bir şeye sahip. İnsan yapısıyla, kültürüyle, yeme içmesine hakikaten özel bir şeye sahip. Şimdi ben bizde bizim mahallemiz 8. mahallemiz. Adam böyle ben ansam baba. Adamladı bizi aslında. Şimdi adamlar tam bir köylü kültürüyle yaşıyorlar. Oraya biz burada şurada kadadı kaba orada yani kabak çok orada yetişir. Kadadı kaba denir. Şimdi küfürleri çok meşhurdu. <gülüyor> derler ki e, lan sana kadadılı gibi bir söyersen derler. Böyle bir şey de var, pozisyon da var. Şimdi hatta o kadar ileri gitmiş ki kabak meselesi, ee, çok sevilen bir şey var da böyle mayad-ı milli bir yemek. Ee, i̇şte damatı içeride ama kabak verilenmiş, işte, e, zıfak birisinde. O gece de getirmemişler, bir de damatı malum. Demiş ki ya, ben demiş, sormuş kabak yok mu? Yok demişler, ben gerdiğe girmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben gerdiğe girmiyorum demiş. Yani böyle, Bak, şimdi çok... böyle kültür olan bir yer. Şimdi bunu şehirleştiremem ben burada. Bu İstanbul'da şehirleşir. İstanbul'dan o Anafor'la bir girer vallaaa! Işte, ne alır? Bir girdi mi böyle şeyde darma duman olur. Burada o ben onu ne köylüleştirebiliyorum ne şehirleştirebiliyorum, ne mahalle. Hiçbir olmuyorlar. İnat! Biraz inat yapılar var. Siz Çerkezler gibi biraz inat diyelim. <gülüyor> Hocam. Çok memnun oldum olduk Starımak'la. Ee, ben de sizle beraber olmaktan çok memnun bir oldum. Bir şey, bir şey söyleyeyim yaşından dolayı. Hayat sizi üzebilir. Sakın küsmeyin. E mutlaka üzecek. Sakın küsmeyin. Bir eşimi kaybettim, üzdü. Ee, Çocuklara bakılmıyor, okuyor, üzülüyoruz. Ee, çevremiz, içsiz, üzülüyoruz. Yaşımız geçti, e, üzülüyoruz. Hep Hepsiz. bir hayat, her şeyi var. <gülüyor> Bu, küsme hayatı. Küsmeyeceğiz. Efendim, ben, e, ben de kartımı vereceğim, misin çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben, ben, ben. Peki bu kardeşine bir türlü alışamadık. <gülüyor> Şimdi derler ya, bizim milletimizin en büyük kötü özelliği kardeşine en zor alıştırmış. Bir de, bir de kalem, kalem ve defter tutmayı bilmiyorlar. Evet, o da <gülüyor> bir şeyse olduğu zaman kağıdım var mı diyor, kalemim var mı diyor. <gülüyor> evet. Bu da benim Bak seni zah zahmet de soktun başka Ya aç <gülüyor> Benim, benim ben, he, he, evet. e, şu e, babanızla bir şöyle bir, evet. bakar, bir. Çok